Merhaba Söz Küçün dinleyenleri bir Söz Küçün programına daha hoş geldiniz. Bu hafta Van Erçiz'den iki tane konumuz var. Ee, Erçiz'in genç sesinden geldiler. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Adım Ayşenur. 13 yaşındayım. Erciş'te doğdum. Erciş'te büyüdüm. Erciş'in genç sesinde görev alıyorum. Gazete çıkarıyoruz. Adım Yusuf Mert. 13 yaşındayım. Biz ben Erciş'te doğdum. Erciş'te büyüdüm. biz eee Ercişin Genç Sesi gazetesinden ilk ilk katılanlarız. yani Ercişin Genç ilk üyeleriyiz biz. Peki nasıl tanıştınız? Daha önceden bir tanışmışlığınız var mıydı? Ayrı yerlerde mi oturuyordunuz? Şimdi Yusuf Mert'le Erciş'te daha önce tanışmıyordu. Ee, çadırlar kuruldu. Ee, biz çadırlarda beraber komşuyduk. Daha sonra Erciş'in genç sesine e, beraber katıldık. Ee, bir çadırda beraber kaldığımızdan dolayı. Bir de e, şeyde, Erciş'in genç sesine beraber katıldık. Oradan tanıştık. Daha önce tanışmıyorduk. Anladım. Ee, peki neler yapıyorsunuz bu projede? Neye göre çalışmalarınız var? Bize biraz proje hakkında bilgi verir misiniz? Ya Projelerimiz değişiyor böyle. Her gün yeni konular çıkıyor. Kendimiz günlük olarak konu belirliyoruz. Sonra günlük tutuyoruz arkadaşlarla beraber. Grup kuruyup bir, bir grup günlük tutacak. Bir grup e, işte bu, bu, bu konu hakkında röportaj yapacak. İşte değişiyor konularımız. Her gün hakkında e, yeni yeni e, röportajlarımız veya konularımız oluyor. Şimdi biz çadır kentte kalıyorken yani her gün yeni bir konu çıkarmaya çalışıyorduk mesela bugün hangi haber yapalım diye. mesela bir gün Türk Kızılayı çalışanlarıyla, bir gün polislerle, bir gün çadırkent halkıyla röportaj yapalım diyorduk. Haberler kendimiz, haberlere kendimiz karar veriyorduk. Peki nasıl karar veriyordunuz? Neye göre yani? Ya. Ee, mesela bir olay oldu mu e, diyelim başbakan gelecek e, röportaj için bir şeyler hazırlıyorduk. Cumhurbaşkanı geldiğini duyduğumuzda e, hemen röportaj yapmalıyız dedik Onunla ilgili e, işte kamera e, muhabirlik e, öyle görevler ve ayrı görevler ayrı, ayrıldık e, Ben ve beyza arkadaşım vardı o şimdi e, Antalya'da beraber e, şey Cumhurbaşkanına sorular sorduk Arkadaşlarımız kamerayı falan aldılar, fotoğraf falan çektiler. Öyle grup dağılması falan yapıyorduk, öyle çalışıyorduk. Kendimiz karar veriyorduk mı ee, kısacasına gruplarla, grup şeklinde bir karar alıyorduk. Abiler, ablalarımız yardım ediyordu bize. Onlar böyle böyle yapacaksınız, biz de kabul ediyoruz, etmiyoruz diye. Oylama yapıyorduk yani, öyle. Ee, aslında çok eğlenceli bir şeydir bu, orada... Başka insanlarla birlikte tanışmaz bir şeyler yapmak. Peki zor yanları da oluyor muydu mesela? Zorlandığınız yönleri nelerdi? Ee, yani zorlandığımız yönler hani başbakan veya cumhurbaşkanıyla bir röportaj yapacaktık. Cumhurbaşkanıyla yaptık ama başbakanla yapamadık. Çünkü e, korumalarından dolayı çok zor zorluk çektik. Yapamadık yani zor yanı bu benim için. Benim için zor bir yanı olmadı. Her zaman eğlenceliydi. Zor yanları bile. Mesela Cumhurbaşkanı geldiğinde ondan örnek vermek istiyorum. Geldiğinde korumaların arasından böyle sızmak zor olsa da biz onu eğlenceli hale getiriyorduk. Böyle fare gibi sızıyorduk falan diyorduk birbirimize. Öyle eğlenceli hale getiriyorduk. Gazetede bizim için zor bir şey yoktu bence. Peki gazete dışında ee, anladığım kadarıyla... ...daha farklı çalışmalarınız da olmuş. Bu gazetede tüm çalışmalarınızın toplamı mı var? Yoksa sadece kendiniz mi çıkardınız? Şimdi gazeteyi gazetenin içindeki haberler, bütün içerik hepsi bize ait. Haberleri biz yaptık. Yani hepsinin toplamı orada aslında öyle mi? <gülüyor> Anladım. Peki İstanbul'a davet edilmişsiniz ve sanırım bir ödül almışsınız. Bundan bahsedebilir misiniz? Ee, bu ödül bize Alev Okulları tarafından verildi. Ee, Alev Okulları e, her yıl geleneksel hale gelmiş bir şekilde böyle TV programı seçiyor. En iyi TV programı veya dizi, en iyi oyuncu diye böyle seçiyor. Bize yılın enleri ödülünü verdiler. Bir de e, Van depreminde Bayram Otel'de iki e, gazeteci ölmüştü ya... E, Özel ödülün birisi onlara verildi, iki tanesi onlara verildi. Özel ödülden birisi de bize verildi. Bence onlarla, onlarla birlikte hayatını kaybeden muhabirlerle birlikte ödül almak bizim için çok önemliydi. Onların da aramızda olmasını isterdik ama maalesef onlar Van depreminde hayatını kaybettiler. Ödülü ödül için buraya geldik. Ee, Erdiş'in genç sesinin ilk ödülüydü bu, ee, devamını gel gelecek diye umuyoruz. Bu ilk gelecek daha devamı, öyle düşünüyoruz. Peki Vanda hayat nasıl devam ediyor şu anda? Yani ben... daha önceden de şu ana karşılaştırırsak çadır kentlerde yaşamak sizin için nasıldı, ne tür zorlukları vardı? Ben hiçbir zaman zorluk olarak düşünmedim depremden sonrasını. Zor olan yana depremin olması arkadaşlarımızı, sevdiklerimizi kaybetmekti. Daha sonrası hiç zor olmadı. Çadırda yaşamak da farklı bir hayat oldu bizim için. Hep evde mi yaşayacağız diyorduk birbirimize. Biraz da çadırda yaşayalım, çadırın hayatının nasıl olduğunu diye bir, birbirimize şey yapıyorduk öyle. Bence hiç zor olmadı depremden sonrası. Zor olan yanı arkadaşlarımızı, sevdiklerimizi, öğretmenlerimizi kaybetmekti. Senin için? Ee, benim için arkadaşım dediği gibi zorluk yoktu. Okuma zorluğumuz vardı. Ee, yakınlarımızı kaybettik. Bunu, bu benim için bir zorluk oldu. Hani güçlendik biraz. Peki şu an okul hayatınız... Devam ediyor mu yani okula gidiyor musunuz? Orada eğitimin devam et biraz daha sonra devam edeceğini öğrenince e, biz daha fazla kalmadık eğitim için e, ben Muşa arkadaşımızı Eskişehir'e e, göç ettik eğitimimiz orada devam ediyoruz e, Vanda da arkadaşlarımız şimdi eğitimlerine devam ediyorlar ama e, açığı kapatmak için devam ediyorlar onlarda. Anladım peki. Gazeteyle ilgili haberleri nasıl seçtiniz, nelere göre yaptınız, gazetenin ilk kapak sayfasına neler koymak istediniz ya da gazeteyi nasıl bölümlendirdiniz bize onu anlatabilir misin? Gazeteyi ilk yaptığımız iş biz zaten Gündem Türk ekibiyle bayram sabahı tanışmıştık. Ondan sonra Cumhurbaşkanı geleceğini biliyorduk. Onunla röportaj yapmayı düşündük. Bu, e, bu haber ilk yaptığımız haberdi. Erciş'in gençlisinin ilk haberi bu olduğu için bir de e, çok önemli bir haber olduğunu düşündüğümüz için onu gazetenin ilk sayfasında bulundurmak istedik. E, diğer sayfalarında gazetede bulunan bütün arkadaşlarımızın yaptığı haberler var. Ee, köşe yazıları var. Ee, ben gazetede köşe yazısı yazmak istedim. Benim de haberlerim oldu tabi. Ama ben e, gazetede köşe yazısının olmasını istedim. Ee, Peki köşe yazısında neler nelerden bahsettin? Neler yazdın? Ee, köşe yazısında konu evimizi özledik de. Ee, evimize olan özlemlerimizi, okulumuza, arkadaşlarımıza, sevdiklerimize olan özlemlerimizi evimizi özledik başlığı altında bu şekilde bir köşe yazısı olarak. Anlattık. Ee, bunu biraz kısalttım. Ee, daha sonra gazetede köşe yazısı olarak Yayınla yayınladınız. Hı. Hı -hı. Bu ekip kaç kişilik peki? Biz sayısı belirli mi ki Kaç yaş gruplarıyla birlikte çalıştınız? Genelde 12 yaş üstündeki şeylerle çalışmak. ...aklımızdaydı. Gazetede sürekli geçicilik oluyordu. Yenileri, yeni arkadaşlarımız... Gel ...gelmek isteyenler... ...oldukça gazeteyi alıyorduk. Gazete sürekli... ...gazeteye gelenler sürekli değişiyordu. Şimdi oradaki şartlar gereğince... Gitmesi gerekenler eğitimi için, işleri için gereken, başka şeylere gitmesi gerekenler oldu. Onlar gittiğinde gazetemizdeki kişiler azalmasın diye biz sürekli zaten gazeteye yeni arkadaşlarımız geliyordu. Gelenler de genelde 12 yaşın üzerindekilerdi. Peki etkinliklerinizden biraz bahsedebilir misin? Mesela sabah kalkıyorduk saat 9'da çadırda bir konuşmamız oluyordu. Gözlerimizde. Mesela bugün hangi haberleri yapabiliriz? Ee, neler oldu? Onlara göre haberleri ayırıyorduk. Hep birlikte karar veriyorduk. Bunu hep birlikte karar veriyorduk. Daha sonra ikişerli gruplara ayrılıyorduk. İki kişilik gruplara ayrılıyorduk. Ee, biri kamerayı alıyordu. Biri soruları sormak için röportajlar yapıyorduk. Ee, mesela bir gün kalktığımızda bugün Kızılay çalışanlarıyla röportaj yapalım dedik. Ee, i̇şte gruplara ayrıldık. Ondan sonra kim arkadaşlarımız Kızılay'da çalışanlar, kimleri temizlik işleriyle uğraşanlar, kimleri çocuklara deprem unutturmak için çadırlarda etkinlik yapanlar. Öyle gruplara haberleri kendimiz seçiyorduk ama hangi bölümü, hangi haberi kendimiz belirliyorduk yine. Peki orada yaşayan insanlarla röportaj yaptınız mı, yapma şansınız oldu mu? <gülüyor> Orada yaşayan insanlarla da yapıyorduk. Çadırkent halkının durumu diye e, haber yapmıştık diye hatırlıyorum ben. E, işte durum e, Çadırkent'te kalan insanlarla röportaj yapıyorduk. İşte e, burada yaşamaktan memnun musunuz gibi sorular sorar, soruyorduk. E, öyle röportaj yapıyorduk oradaki insanlarla da. E, peki yaptığınız röportajlarda... Zorluk çektin mi sen hiç mesela? Ben bir keresinde işte ben hep zorluk yönünden bakmıyorum ama röportaj yapmak istemeyen biriyle karşılaştım. Başka da hiçbir zorlukla karşılaşmadım yani. Evet hava soğukluğu oluyordu bazen kar yağıyorken röportaj yapmaya çalışıyorduk kardan memnun musunuz diye. Ama onları ben zorluk diye düşünmüyorum. Röportaj yapmak istemeyen insanlar oluyordu bazen. Ben bir kere onlarla karşılaştım o zorluk oluyordu başka da. Zorluk olan yoktu Anladım şimdi bir müzik arası verelim sonra Hı -hı. tekrar sohbetimize devam ederiz koyuğu son ben bunu bilemem gibi gelir sana belki de aynı ton ama aynı kendini bilemez Sesim <gülüyor> duyulur tepeden bari don Mekanım olabilir lan ozon Yanım var gidenin canına görecektir ey benim iyi telefon? Oh bunu ben bunu sen şunu ben onu sen Günü ben günü sen fenomen olacak dolacak her yer Menemen kıvama bal çık gelmem Gelimem dostumu göremezsem düşmanı postunu geri Rüzgar gibi isemezsem bilemezsem Beni dinle, kendimi enimi kilometrelerce Benim evde hesaplarla yazılma İhtiyacınız var mı yardıma? Hatalı rhymeler Fatal rhymeler, çatal ha! Yatacaktır, yeri bana malacaktır, kanacaktır, akacaktır Rüzgar gibi esecektir, geri gelecektir Ceza ettik bir sentezdir, bela teknik bir arzadır Üç fazladır, kanadı kırıktır Taktik kuşkunun oluşumudur, şu yaptığım rap rapteki uçurumdur Bak beni gör hadi kamil ol, tepeden tırnağa sen hâmi ol Röpe göz kudak oldum sende ol, hadi holokostu'yu gören insan ol Ar gibi uç kartar gibi kon sen köylü ol dedi ben patron Vyimler Muhammed Ali'ye gibi gelir hazi Bana bak beni görmedi ölmaz Sesim hep duyulur temeden bariton Mekanım olabilirler lan ozon Yanıma gidenin canına girecektir Ey be me Bana bak Ay. Yo kalbini aç sana tak Yo mameli pak katarak. Yo görünen köy bu dayak Sözlerle gelen Kendin onustra <gülüyor> damus sanana. Namus gerekir Ceza gibi bir kabus gerekir Fanus gibi Deliğiniz yeşil de mağus sokulur ha. Bana bir bakınız akınız Andruğrandır Kafanızı sakınız Yakınız aleve ha. Veriniz her yerde holocaustu görünüz Gösteriniz İşte bu ipot gösterimiz Yo Allah rapin cezasını verdi Sanırım bir de canlı yayın deneyiminiz olmuş. Onu anlatın biraz. Mert sen anlatmak ister misin? Ayşın'ı anlatsını sonra ben anlatırım. Evet. Peki o zaman? Ee, CNN Türk e, şeyinde çalışan e, Ahu Özyurt var. Çadırkent'e geldi. Canlı yayına çıkacağımızı söyledi. E, çıkmak ister misiniz falan söyledi. Biz de evet dedik. Daha öncesinde hiç e, canlı yayına çıkmamıştık. Canlı yayına çıkmadan önce bize şey falan canlı yayına çıkmadan önce işte haberlerle ilgili bilgiler verdi. Merak ettiğimiz soruları sorduk, o bize cevapladı. Gazete çalıştığımız yerde. daha sonra canlı yayına çıktığımızda hepimizin kalbi pırpır pır atıyordu. Canlı yayında sorduğu konular da genelde Cumhurbaşkanı ile yaptığımız röportajdı. Cumhurbaşkanı ilk kez bir çocuk gazetesine demeç verdiği genelde o konu konuyla ilgiliydi canlı yayınımızda zaten. Peki size neler kattı? Neler öğrendiniz canlı Dostum. yayında? Canlı yayında korkmamayı öğrendik. Ya alıştık. Yani geçen her geçen canlı yayın her geçen şey bizim heyecanımızı yenmeye çalıştık. Öyle heyecanlıydık ki ilk katıldığımızda gitgide bu heyecanı yenmeye başladık. İçimizde artık heyecan diye bir duygu kalmamıştı o kadar heyecanlandığımızda. Benim de ilk canlı programımda öyleydi. Öyle girdiğimde çok heyecanlanmıştım. Ama sonradan çok alışıyor insan. Ee, peki bu, bu kadar iş yaptınız, başkalarıyla birlikte çalıştınız, canlı yayına çıktınız... Buraya kadar geldiniz, davet edildiniz, ödül aldınız. Hayatınızda neler değişti, size neler kattı? Hayata bakış açınız değişti mi? Olumlu, olumsuz, her türlü. Bir yandan hayata bakışımız değişti, bir yandan değişmedi. Ee, i̇şte bir yandan olumlu, bir yandan olumsuz. Ben bu gazeteye. Başladığımda e, buraya kadar geleceğimi hiç aklıma gelmiyordu. Ben sadece onların e, e, gazeteci olduğunu düşündüm. Bir günlük görevlerini bize devrettiklerini düşündüm. Buraya kadar geleceğimi hiç umuyordum. E, gazeteye katıldıktan sonra ben iki mesleğin ortasında kaldım. E, bu Van depreminden sonra birçok öğretmenlerimizi kaybettik. O öğretmenlerin yerine geçmek... E, ...ben de eğitim vermek istiyordum. Bir de gazeteci olmak çok istiyorum... ...buraya katıldıktan sonra... ...gazeteci olmak çok çok istiyorum. Mert sen? Bakış ee, açım değişti yani. Benim de bakış açım bir yandan değişti... ...bir yandan değişmedi az önce de söylemiştim. Bir yandan... E, e, ...iyi tarafı... ...öğretmenlerimizle tanıştık... ...ablalar, abilerimizle tanıştık... ...bir yandan da akrabalarımızı kaybettik... ...arkadaşlarımızı kaybettik... Sen ileride ne olmayı düşünüyorsun? Ee, ya gazeteci ya doktor ya da eczacı. İnşallah hepimiz istediğimiz yerlere geliriz. Ee, bir de sanırım tırımız var bir evet. tane. Birkaç haftaya Van'a ulaşacak sanırım yani. Şimdi tadirattan geçiyor. Biz söylediğim gibi çadır çadırda çalışıyorduk. Büyük bir çadırımız vardı. Yaptığımız haberleri hepsini orada konuşuyorduk. Şimdi Van'daki çadır kent de kaldırıldı. Mevlana kenti ve konteyner kentleri oluştu. Bize de bir tır verildi. Bu tır şimdi tadirattan geçiyor. Hatta aldığımız ödülü bile tıra bırakacağız. Her baktığımızda o ödüle Erciş'in genç sesi bu ödülü aldı. Daha, daha ne ödüller alır diye bakış açımızı da değiştirerek. Yani o tırı heyecanla bekliyoruz. O tırda yapacağımız haberler çok güzel olacak diye düşünüyoruz. E, tırın konumunu söyleyeyim. Tır e, Erciş'e geldiğinde e, şeye gidecek kaymakamlığın hemen karşısına gidecek çarşıya. Artık biz oraya nasıl ulaşırız, nasıl gideriz orasını bilmiyorum işte. E, yani çadır kentlerde yaptığınız çalışmaları tırın içinde yapacaksınız artık. Hı hı. Anladım. E, bir de sanırım videolarınız varmış önemli bulduğunuz. Haberler hakkında videolar çekiyormuşsunuz. Videolarınızı anlatabilir misiniz? Mert senin varmış mesela bir tane. Ya e, mesela benim su deposu bir su deposu diye bir haberim vardı. Kızılaycılar kendi su depolarını izocamla kaplayıp e, halkın izo, e, su deposunu izocamla kaplamayıp e, böyle bir şey yani erkek. ayrımcılık vardı evet. ve sen dikkatini çekti. Sanki milletin ihtiyacı yok da Kızılaycılar onun ihtiyacı var. Sanki onlar depreme yakalanmış. Biz depreme yakalanmamışız. Anladım bunu fark ettin. Sen bunu çektin. Senin var mı video Benim videom ıı... <gülüyor> Yok sanırım. <gülüyor> evet yok. Peki başka videolarınız var mı böyle? Onları anlatabilirsiniz. Ya var da o kadar aynı şekilde Yusuf Mert canlı cansız programını anlatsana. Ya arkadaşımız Kenan diye birisi vardı. Ee, o da canlı cansız diye bir yayın kurdu. Böyle sizin gibi yaptığımız gibi canlı yapıyordu, cansız yapıyordu. Cansız dediği de sonradan çekilip sonradan yayına Bantı yani, bant evet. yayın. Ne konuşuyordunuz? Ya haberler hakkında konuşuyorduk. Böyle diyorduk bir spiker vardı. Bir e, şey... Ya... Kameraman. Ee, bir kameraman vardı işte böyle buradan oraya bağlanıyorum diye bir şey canlı yayınca. Yani ses kaydı değil video şeklinde Hı -hı. anladığım kadarıyla. Genelde e, biz bir de bu canlı canlı programında genelde hani başkalarıyla çalışanlarla çadırkent halkıyla röportaj yapıyorduk. Ama bunda kendi kendimizle röportaj yapıyorduk. Erciş'in genç sesinden biri, erciş'in genç sesinden birine soruyordum. Erciş'in genç sesinde çalışmak güzel mi diye falan. Kendi düşüncelerinizi, hı hı. Kend grubunun düşüncelerinizi anladım. Ee, sanırım programımızın sonuna geldik. Ee, bu programa katıldığınız için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sizlerle tanıştığıma da çok sevindim. O zaman görüşmek üzere haftaya, pazartesi günü. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça